Allahu <gülüyor> <gülüyor> Rabbi Geçen dersimizde son olarak lut. Kavminin kıssasını Kavminin yaptıklarını Ve onların helak edilişlerini Anlatan ilahi buyruklar üzerinde durmaya çalışmıştı. Bugün de ilk olarak Nebilerin hatibi Ünvanlı Şuayb aleyhisselam kıssasını göreceğiz inşallah. Diyor ki ayetin kıssanın başında Estaizu billah Kedzebe ashabul eyketil murselin Eyke ashabı Bizim gönderdiğimiz rasulleri, elçileri yalanladı. Bildiğiniz gibi rasulleri yalanladı ibaresi peygamberlerini yalanlayan, rasullerini yalanlayan bütün kavimler için bu şekilde kullanılıyor. Çoğul olarak kullanılıyor. Onlara gönderilen peygamber bir tane olduğu halde Resullerin hepsini yalanladıklarından söz ediliyor. Çünkü bir peygamberin kavmine tebliğ ettiği diğer peygamberlerin kavimlerine tebliğ ettiklerinden farklı değildir. Dolayısıyla onların birisinin yalanlanması hepsinin tekzip edilmesi, yalanlanması demektir. Onun için ashabı eyket Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlamakla onun dışındaki diğer bütün Rasulleri, peygamberleri de yalanlamış olacaktır. <gülüyor> Eyke ormanlık demek. Sık ağaçlıklı yer demektir. Demek ki bunlar ağaçları bol, sık, bir yerde yaşayan bir kavim imiş. Şuayb Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki diğer peygamberlerden farklı bir özellik olarak Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla iki ayrı kavme gönderildiğini görüyoruz. Bu kavimlerin biri Eyke Ashabı'dır, diğeri ise Medyen'dir. Lilerdir. Burada bir sonraki ayette yani 177. ayet-i kerimede Şuayb aleyhisselamdan diğer peygamberler hakkında söz edildiği gibi onların kardeşleri diye söz edilmiyor. Çünkü Şuayb aleyhisselam Medyen ashabı ile aynı kavimdendi. E iki ashabıyla aynı kavimden değildi. Onun için ayet-i kerime "İz qalalahum şuaybun ala tetkun" diyor. Halbuki mesela bir önceki kıssada Lut Aleyhisselam için ne denilmişti? "İz qalalahum ahuhum Lut ala tetkun." Kardeşleri Lut onlara yani kendi kavmine Allah'tan korkmayacak mısınız demişti. Burada ise şu aybun قال لهم شعيب اخوهم yok. Kardeşleri anlamındaki اخوهم burada yok. شعيبن الا تتقوا. Bu da şunu gösteriyor. Şu ayıp onlara Allah'tan korkmayacak mısınız demişti. Bu kitabın her bir harfi, her bir lafzı bir mana içindir, bir delaleti vardır, bir anlamı vardır, bir sebebi vardır. Bu kitaptan yüzümsüz, tek bir harf olmadığı gibi olması gerektiği halde bulunmayan tek bir harf yoktur. Eksiksiz ve fazlasız bir kitap. Kitabun La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la Min kafî. Bu öyle bir kitaptır ki onun önünden batıl ona ne onun önünden yetişir, erişir, ne de onun arkasından. Bu kitap önceki kendisinden önceki hususlarla ilgili olarak verdiği haberleri de aktır, kendisinden sonraki hususlar ile yani nüzulünden sonra meydana gelecek hadiselerle alakalı verdiği haberleri de haktır. Bu kitabı kendisinden önceki hiçbir gerçek, hiçbir hakikat yalanlamadığı gibi kitabın nüzulünden sonra meydana gelecek hiçbir hakikat de bu kitaba haşa ters değildir. Bu kitap hiçbir şekilde değiştirilemez. Bu kitap hiçbir şekilde tahrif edilemez. Bu kitaba hiçbir şekilde ondan olmayan bir batıl ne yapılamaz? Sokuşturulamaz. Onun için burada iz قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ شُعَيْبٌ buyurulmadı. Çünkü Şuayb Aleyhisselam Eyke Ashabından, Eyke Kavminden değildi. Ayrı bir kavimdendi. Onun için اَخُوهُمْ شُعَيْبٌ buyurulmadı. Hani onlara şu ayıp Allah'tan korkmaz mısınız demişti. İnni lekum Rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Bana güvenin. Ben size Rabbimden hakı getirdim. Hakkı getirdiğimin ...delilleri de ortadadır. Ben size... ...mucizelerle geldiğim gibi... ...size getirdiğim hak da... <gülüyor> ...muhtevasından hak olduğu belli... ...ve benim getirdiğim bu hakkın ancak Allah tarafından... ...gönderilen bir hak olduğu ortadadır, açık seçiktir. İnsanların ortaya koydukları ile... Allah'ın rasullerine indirdikleri ortadadır. Birbirleriyle kıyas edilemez. İnsanlar ne zaman kendi akıllarıyla, fikirleriyle, hevalarıyla kendi meselelerine çözüm aramak için kendi hallerine bırakılmışsa, problemlerini çözmek yerine sadece problem üretmişlerdir. Problemlerini çoğaltmışlardır. Bu da onların tutturdukları yolun batıl ve Allah'ın rasulleriyle gönderdiğinin hak olduğunun açık göstergesidir. Rasullerin hepsi emindir. Emin sıfatına sahiptirler. Çünkü onlar haşa Allah'a Risaletine herhangi bir şey iftirada bulunarak hiçbir şey karıştırmazlar. Risaletlerini nasıl almışlarsa öylece tebliğ etmişlerdir. Eksiksiz ve fazlasız olarak. Onlar böyle bir şeye kalkışmamışlardır. Kalkışsalardı bile farz-ı muhal Allah onlara müsaade etmeyecektir. Çünkü Allah onları belli bir görev ile gönderiyor. Onların görevlerine batıl karıştırmasına, karıştırmalarına asla müsaade etmezdi. Fettekullaha ve atiun. Madem ben size güvenilir bir Resul olarak gönderilmiş bulunuyorum, o halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bana itaat edin. Benim size Allah'tan getirdiğim emirlere itaat edin. Benim Resul <gülüyor> olarak size gösterdiğim yolun peşinden gelin. Onu takip edin. Üstelik وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Size yaptığım bu davete, size gösterdiğim bu yola karşılık sizden ücret adına hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Bütün peygamberler ittifakla bunu söylemişlerdir dediğimiz gibi. Niçin? Çünkü peygamberler bunun karşılığında ücret isteselerdi. Bunların güvenilirlikleri de ortada olmazdı, kalmazdı. Bunlar bizim malımıza göz dikmiş. Haşa sahtekarlardır denilirdi. Onun için Hristiyanlık başından sonuna kadar batıldır. Çünkü orada Hristiyanlık dininde ki merasimlere ve formalitelere göre kilise babaları papalar öyle haraçlar, vergiler getirmişlerdi ki Hristiyan olarak aksırsan tıksırsan bu bile vergiye tabidir. Nefes aldırmıyorlar. Kiliseye devam edeceksin. Edecek birisi aidat ödeyecektir. Budur. Zenginin locası ayrıdır. Kilisede fakirin kaldığı yer, durduğu yer, oturduğu koltuk, sandalye, her neyse ayrıdır. Sıraları ayrıdır. Böyledir. Papazların kademelerine göre giydikleri elbiseler, cübbeler, cübbelerin üzerindeki nakışlar, sırmalar, kumaşın kalitesi vesairesi falan hepsi ayrıdır. Bu arada hatırıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bir dönemden itibaren baktık ki, bakıyoruz ki bizim hoca efendilerimiz de sırmalı bilmem neli işlemeli cübbeler giymeye başladı. İmamı ayrı bir sırma, ayrı bir nakış. Efendim ben söyleyeyim vaizi ayrı, müftüsü ayrı, diyanet işleri başkanı ayrı. Korkarım bunlar bir özentidir. Ha, bizde ilim adamlarının mertebelerine göre farklı bir kıyafetleri vardır. Fakat bunlar Kilise din adamlarındaki gibi cübbelerdeki sırmalı ve kaliteyle değildir. Sarığın şekli ve mahiyetiyle alakalıdır. Çünkü ilmin insan vücudundaki iki göstergesinden birisi nedir? Kafasıdır. Diğeri de kalbidir. Kalp içeridedir. O halde ilmin ...görüneceği yer veya hatta kişinin makam ve mevkisinin göreceği, görüleceği yer başıdır. Onun için Osmanlı'nın sadece geleneği değil bu. Bilhassa Emevilerden itibaren her bir makamın ve mansıbın başına koyduğu sarığın şekli, şemayili farklıydı. Farklıydı averim askerin askerin kendi sınıflarının cisinin bilmem recisinin vesairesinin ayrıydı. Hakimin sarı cübbesi ayrıydı. Vesaire. Ama bunlar bize aitti. Biz biz olduğumuz zaman onlar bizi taklit ediyorlardı. Şu anda üniversitelerin cübbelerinin, sarıklarının daha doğrusu keplerinin aslı batının Endülüs'ten aldığı şekiller üzerinde bir parça oynanmış. Ondan sonra bir daha bize dönmüştür. Şimdi aslı Endülüs'tür. Endülüs'ten batıya geç. Orada konu farklı bir konuya geçmeyelim. Farklı bir şey bu. Fakat Doğrusunu isterseniz hoca efendilerimizin camilerdeki cübbelerinin bu yeni hali şahsen benim çok hoşuma gitmiyor. Olmasa daha iyidir diye düşünüyorum. Evet ücret istemezler rasuller Karşılık beklemezler. Ben senin günahını affedeceğim ama senin bu günahın ancak kiliseye yapacağı bu kadar bağışla affedilir gibi bir söylem yok rasullerde. Ne demiş muh Aleyhisselam'dan itibaren. Estağfiru rabbakum innehu kana gaffara. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o pek çok bağışlet edendir. Günahları bağışlayandır. Günahkar ile Allah arasına Resul dahi girmez. <gülüyor> Peygamber dahi girmez. Peygambere geldiği birisi faraza. Efendim ben senden mağfiret dileyeceğim. Ne münasebet. Bana karşı günah işlemedin ki. Allah'a karşı günah işlemişsin. Allah'tan mağfiret dile. Ha, bana bir haksızlık yapmışsan affedip etmemeyi benden isteyebilirsin. Bana ait olan bir hakkı. ...affetmemi isteyebilirsin. Ama Allah'a karşı işlediğim bir günahı... ...benden mağfiret etmemi isteyemez. İstememelisin. Şirk olur bu. Allah'a karşı işlenen günahın affedilmesi... ...Allah'tan ister. Kusur kime karşı işlenmişse ondandır. Allah'a karşı işlenmişse... ...Rasul bile olsa ondan mağfiret istenmez. Mesele bu. Ama biz rasuller bize işte bunu öğretiyor. Din, insanların elindekini, avucundakini sömürme müessesesi değildir. Din, insanları Allah'a yaklaştırma müessesesidir. İnsanları Rablerinin yoluna iletme müessesesidir. Dinin hedefi odur. Bunun için de kimseden ücret istenemez. Niçin? Çünkü in ecriye illa ala rabbil alemin demiştir bütün Resuller. Benim mükafatımı vermek ancak alemlerin Rabbine aittir. Ona düşer o verir. Peki siz ne yapacaksınız? Size düşen ne? Evful keyle velâ tekûnû Minel buxirin. Siz ölçüyü tas tamam yapınız, zarara uğratanlardan olmayınız. Terazi de tartar terazi gözünüzün önünde değildir. Veya görebileceğiniz bir yerdeyse. Bakıyorsunuz tartan zat her kimse her neyi tartacaksa sizinle terazi arasına ya bir perde koymuştur ya kendisi geçer göremezsiniz. Dürüst bir tartı böyle olmaz. Dürüst tartı aleyhissalatü efendimizin dediği şekilde yapılır. Zin ve ercih tart ve tartın biraz ağır bas. Allah Allah. Budur. Tart ve tartın biraz ağır bas. Olur ya bir yabancı cismin etkisi olur, bir bilmem ne olur vesaire vesaire. Bunlara dikkat etmek lazım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir ara bir koyuncu bana anlatmıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bana Allah'tan'ın dedikleri gibi eğer öyle bir şey olmuyorsa ben kimsenin günahını sahibi belli olan olmasa bile alacak durumda değilim. Ama Allah kılarına söylüyorum. Dedi biz dedi hile yapmak istesek kolay kolay kimse bizim önümüzü alamaz. Ne yaparsınız mesela dedi. Mesela dedi tartarken sigaramızın dumanını teraziye doğru üfleriz. Subhanallah kuyumcu terazisinde bu kadar hassasiyet var demek. Dediğim gibi ben onun yalancısıyı bilmiyorum. Yani demek ki Adem oğlu burada şunu anlatmak istiyordu. Mesela birilerine bir şey göndermek değil. Bu tartı meselesi hayati bir meseledir. İnsanın Allah'a karşı büyük bir sorumluluğunu ortaya koy. Kul hakkıdır. Ve düşünün ki mesleğiniz icabı belki yüzlerce defa bir şeyi tartmak bir günde belki beş, belki on, belki yirmi, belki yüz defa ölçüp tartmak zorundasınız. Yüz defa kul hakkı ile imtihan ediliyorsunuz. Ne kadar tartıyorsanız o kadar. Kul hakkı ile imtihan ediliyorsunuz. Bu işin değerlisi, değersizlik azı çoğu yoktur kardeşim. Tartını kıstası müstakim ile diyecektir. Evfulkeyl ayetin bize emrettiği budur. Peygamber a.s.m'ın bize emrettiği ihtiyatlı ve garantili olandır. Tart ve tartını ağır bastır. Ama Kur'an-ı Kerim'in emrettiği vazgeçilmeyecek olan sınır evfulkeyl tartınızı, ölçünüzü, keyl aslında ölçü demek. Ölçekle verdiğiniz zaman, alıp verdiğiniz zaman onu tas tamam yapınız. Eksiksiz ve fazlasız yapınız. وَلَا تَكُونُ Minel muhsirin Zarar verenlerden olmayın. Bu ölçekle alakalı. Şimdi tetteraziyle alakalı emir geliyor. Vezinu bil kıstâs-ı mustakîm doğru terazi ile tartınız bos terazi ile tartınız ve la tabhasu'n-nâse eşyâ'ehü insanların eşyalarını eksik vermeyiniz Yine dediğim gibi meslek erbabı anlatmıştı günahları boyunlarına. Diyor biz manufaturacılar diyor, ölçüp kestiğimiz zaman diyor, şöyle bir eğri keseriz. Yani bir taraftan ölçü tamdır ama öbür taraftan eksik gelir. Doğru mu bilmiyorum ben, onların anlattıklarını söylüyorum. Fakat ikinci müşteriye satacağımız zaman o uzun kalmış olan taraftan ölçeriz. Aman yarabbim. Beş santim, on santim ne fark edecekse bir top kumaşta fark edeceği belki yarım metredir, belki bir metredir. Değer mi insanın ahiretini berbat etmesine ya? Peki hadis-i şerifte bunun cezası ne? Ölçü ve tartılarda eksiklik yapılırsa diyor, Allah o kavimden bereketi, rahmeti kaldırır diyor. Şimdi ne yapılıyor? Devletten başlıyor hırsızlık. En büyük hırsız Amerika'dır şu anda. Ölçü ve tartı eksikliğini yapan baş hırsız Amerika'dır. Karşılıksız dolar basarak bütün dünyaya hırsızlık yapıyor. Bütün dünyadan çalıyor. Doları dünyaya para olarak dayattı. Hiçbir karşılığı olmadan kağıt basmama yazsın. Piyasaya susun istediği ülkeyi istediği zaman ve da bütün dünya bir bakıyorsunuz bir zaman dikkat kesiliyor. Dur bakalım, fette faizler ne olacak? Onun için Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önce Şuayb Aleyhisselam'ın ondan bu kadar zaman önce yani diyelim ki 30 asır önce belki Allahu Alem he, kadar zaman öncesinden Cenab-ı Allah beşeriyetin dikkatini insanların mallarını eksiltmemek noktasında haklarını eksik vermemek noktasında uyarıyor. İbn Abbas'ın öğrencilerinden birisi şu anda adını hatırlan belki Mücahit belki bir başkası diyor ki dirhemlerin <gülüyor> kenarlarını kırpmak kesmek Yeryüzünde fesat çıkartmak. Nasıl diremlerin kenarını hafif hafif kırpıyor. O kırptığı diremler zamanla birikiyor. Ondan bir miktar altın daha biriktiriyor. Pardon gümüş. Direm gümüştür. Biriktiriyor. O da ağırlıkla çünkü. Diyelim ki şu kadar grama geldi mi bir araya getirir. Bir külçe olarak sana buyurun. Bu da benim sana verdiğim, bu da benim param der. Ama başkasının parasından çalınarak para alınmıştır. Günümüz iktisadında, devlet iktisadında bunun adı enflasyondur. Veya devalüasyondur. Devlet bir şekilde ve bu işin de baş, başını çeken Amerika'dır tekrar söyleyeyim. Budur. Güçlü paralar güçlerine göre başkalarının cebinden diledikleri kadar... Veya şartlara göre, ekonomik şartlara göre, tezgahını hazırlayarak, izahını yaparak neyse artık bir şekilde sizin cebinizdeki para rakamsal olarak aynı kalsa bile, kasanızdaki para rakamsal olarak aynı kalsa bile değerini kaybettiriyorlar. İşte bu yeryüzünde fesat çıkartmaktır diyorlar. Evet, İslam müfessirlerinin buna koydukları isim yeryüzünde fesat çıkartmaktır. Olan budur. İşte ayet-i kerime de zaten bunu söylüyor. Velate <gülüyor> bakhasun-nase İnsanların eşyalarını, hak ettikleri mallarını eksik vermeyin ve la ta'sû Yeryüzünde fesat çıkartanlar da olmayın. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْاَوَّل۪ينَ Bilhassa mali konularda başkalarının hakkını yemek noktasında sizi de sizden önceki kuşakları, nesilleri de yaratan Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah sizi dünyada da cezalandırmaya kadirdir. Ahirette de zaten cezanızı verecektir. Kul hakkını zayi etmez cenab Allah. <Gülüyor> Onun için bu hususta Rabbim bizlere hepimize azami hassasiyeti nasip etsin. Bizi kul hakkıyla huzuruna çıkartmasın. Ya üzerimizdeki hakları vermiş olarak ve kimsenin hakkı olmadan huzuruna girmeyi Veyahut da haksızlık yaptıklarımızdan bizlere helallık nasip ederek dünyadan ayrılmayı meselesi. Yoksa şey değil. Tamam Cenab-ı Allah kendi hakkını dilediği zaman affedebilir. Ondan ümidimiz var. Fakat kullar değil. Ha Diğer taraftan Cenab-ı Allah kullara kardeşlerinin varsa haklarını helal etmeyi veya haklarından feragat etmeyi de teşvik ediyor. Siz Rabbinizin sizi affe bafiret etmesini istiyorsanız bunun bunu sağlayacak en emin yollardan birisi Müslüman kardeşiniz üzerindeki hakkınızdan Allah rızası için vazgeçmenizdir. Allah da diyor ki mademse benim Kulumun kulumdaki hakkını affetsin ben de senin bana karşı hatalarını affediyorum. Çünkü müsamahakar olana ondan daha müsamahakar olan Allah elbette müsamaha edecektir. Onu affedecektir. Bir de bu tarafını unutmayalım. Yani her birimizin bu konuda iki hassasiyeti olsun. Mümkün olduğu kadar başkalarındaki haklarımızdan vazgeçelim. Affedelim kardeşlerimizi Allah rızası için. Ve kimsenin de haklarını almayalım. Haksızlık etmeyelim. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Ona bu güzel öğütlerine, bu adil irşatlarına karşılık verdikleri cevap sen büyülenmiş veya ancak bizim gibi bir insansın anlamında bir cevap veriyorlar. Ve mâ emte illâ beşerun mithluna sen olsa olsa ancak bizim gibi bir insansın. Ve inne zunnu kelemine'l kâzibîn. Ve gerçekten biz senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Öyle zannediyoruz seni. Sen ancak bir yalancısın. Bizim senin hakkındaki kanaatimiz budur. Ve innâ zunnuke leminel el kâzibîn. Fesqıt 'aleynâ kisefen in kunte min es-sâdıkîn. bu kadarı olmaz. Hadi yalanladınız, kendi halinizde durun. Orada kalmıyorlar. Bütün kavimler maalesef yalanlayan kavimler böyle olmuştur. Peygamberden onu yalanlamakla kalmayıp mucize istemişler. Ama mucize gelince de inanmadıkları takdirde helak olacaklarını unutuyorlar. Fa asqut alayna kisefem min al-ismai, in kuntu min Eğer sen doğru söyleyenlerden isen, sema'dan üzerimize parçalar düşür. Sema üzerimize parça parça dökülsün. Olayı anlayamıyoruz. Bunlar bir Resulün yapabileceği işler değildir. Resul de sizin gibi bir insandır. Onun semada, yerde, Allah'a ait hiçbir tasarrufta bulunması mümkün değildir. Bir beşer ancak kendi takati içerisindeki işleri yapabilir. Bir beşer olarak yapabileceklerimiz bellidir. Resul de bu kadar tasarrufta bulunur. Onun dışında bir şey yapacak olursa bu Allah'ın ona lütfedeceği bir mucize ile ancak gerçekleşir. Başka türlü mümkün olamaz. Onun için o onlara ne diyor? Kale Rabbi e'lemu bime te'amelun. Benim Rabbim sizin neler yaptıklarınızı dolayısıyla benden ne istediklerinizi daha iyi diyorsun. Görüyoruz. O halde bu isteğinize karşılık verip vermemek de onun bileceği bir iştir. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّ Onu yalanladılar. Bu sebepten gölge günü veya bulut günü azabı onları yakaladı. allah Teala onların üzerine Korkunç sıcaklar saldı. Öyle ki evler, serin mağaralar bile dışarıdan daha sıcaktı. Hiçbir yerde barınamaz oldular. Çöle çıktılar. Derken bir bulut göründü. Haydi bu bulutun altına toplanalım. Birbirlerini çağırmaya başladılar. Burası serin dediler buraya gelin dedi. Herkes oraya toplandığı zaman o gün oradan onları helak eden azap o buluttan üzerlerine indi ve helak edildi. İnnehu kana azab yawmin azim. Şüphesiz o pek büyük bir günün azabı idi. İnne fi zalika laaye. Muhakkak bunda bir ayet, bir ibret, bir alamet vardır. Kime? Kur'an'ı okuyan bizlere. Bakın diyor Cenab-ı Allah. Sizden önceki rasulleri yalanlayanların durumu bu oldu. Ama onların yapmaları gereken neydi? evvela onu tasdik etmek o rasulleri tasdik etmek rasullerini ve ondan sonra tasdik ettikleri bu resulün adım adım izinden gitmek onu takip etmek biz de elhamdülillah resulümüzü tasdik ediyoruz fakat tasdik etmekle yetinmek olmaz onun izini de adım adım takip etmek durumundayız. Çünkü Cenab-ı Allah onun ağzıyla bize ne, ne hitap ediyor? Kul in Allah'a, tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Habibim ey Muhammed'deki eğer siz Allah'ı seviyor iseniz bana uyun. Allah da sizi sevecektir. Sadece beni tasdik edin demiyor burada. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için Resulullah'ın izinden gitmek lazım. Aynı zamanda Allah'ı sevmek iddiasının da ispatıdır onun peşinden gitmek. Onun peşinden gitmeyenin Allah sevgisi iddiasında bulunmasına da imkan yoktur. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız diyor. Şüphesiz bunda bir ayet vardı. Bununla birlikte ve mekanı ekseru mu'minin. Onların çoğunluğu mümin olmadılar. İman edenler olmadılar. Bunun için helak edildiler. İman etmeyenler bundan dolayı helak edilmişti. Ve inne rabbeke lehu vel rahim. Ve şüphesiz senin Rabbin elbette ki o el azizdir el rahimdir. Yani o eyke ashabını da kendisine itaat etmeyen, iman etmeyen, Resullerinin izinden gitmeyip onları tasdik etmeyen, her bir kavmi helak edecek kadar güçlüdür. İman edenleri de rahmetiyle esirgeyip kurtaracak olandır. Rabbimiz, imanımızı geçerli bir iman. Amellerimizi salih amel kabul buyurarak hatalarımızı, kusurlarımızı, eksiklerimizi de aff ve mağfiret ederek Errahim ismiyle bizlere muamele buyursun. Özellikle şu asırımızda belki tarih boyunca görülmemiş kadarıyla kafirler gerçekten gemi azıya almışlar. Ve yeryüzünü fesatla, kanla doldurmuş ve boğmuş bulunuyoruz. Cenab-ı Rabbül Aleminden de onlara aziz ve züntikam isimleriyle, kahhar ismi şerifiyle tecelli buyurarak, mazlumların, zavallıların, çaresizlerin Rabbi olarak onlardan intikam almasını niyaz ediyoruz. Ve böylelikle Allahü Teala'nın el-Aziz ve el-Rahim olduğuna da bizleri bu dünyada tanık kılsın diye niyaz ediyoruz. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu mübarek suredeki kıssalar Sona erdi. Dolayısıyla surenin ifade yerindeyse sonuç bölümüne geldik. Sure başta neyle başlamıştı? Bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirilmiş insanlar için hidayet olmak üzere gelmiş bir kitap olduğunu bu kitabın indiği resulün de insanları bu hidayete davet etmekle görevli olduğunu anlatmakla başlamıştı. Gördüğümüz kıssalar Ta Nuh aleyhisselamdan buradaki Şuayb aleyhisselam kıssasına kadar hepsinin ortak bir muhtevası vardı. O da Resullerin güvenilir birer şahsiyet olarak Allah'ın risaletini kavimlerine bildirmiş olmaları onları Allah'ın yoluna davet etmeleri. Etmedikleri takdirde Allahü Teala'nın müminleri kurtaracağı azab ile onları helak edeceği şeklinde kıssalar peyderpey biri diğeri arkasında geldi. Ondan sonra bütün bu kıssaları kavmine aktaran Kur'an-ı Kerim'i önceki rasuller gibi önceki rasullerin yaptığı gibi Allah'ın mesajlarını kavimlerine ilettikleri gibi kendisi de kendisine indirilen bu Kur'an-ı Kerim'i kavmine tıpkı diğer peygamberler gibi okuyan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gündem ediliyor. O mevzu bahis ediliyor. Ona indirilen kitaba işaret edilerek yürüyor ki Cenab-ı Allah ve innehu muhakkak ki o yani sana indirilen bu Kur'an-ı Kerim la tenzilu Rabbil alemin alemlerin Rabbinin ihtiyaca göre lüzumu halinde kısım kısım bölüm bölüm indirdiği kitaptır. Alemlerin Rabbi tarafından indirildi. Yani bu kitap esas itibariyle çok yüce bir kitaptır. yere indi. Niçin? Yerdeki beşeri Manevi olarak semalara doğru yükseltmek için. Bu kitabın bir maksadı var. İnsanı ifade yerindeyse sürüngenler gibi yerde sürünmekten değil, kurtarıp melekler gibi semavatta semalarda cevelan eden yüksek bir Allah'ın halifesi makamına ...yüceltmek için gelmiş bir kitaptır. Müstesna bir kitap. Cenab-ı Rabbül Alemin... ...onu yukarıdan aşağıya ifade yerindeyse... ...beşeri yüceltmek için indirmiştir. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Alemlerin Rabbi tabirinde Cenab-ı Allah'ın bu... E, izafet halindeki isminin zikredilmesinde dikkat çekici bir özellik vardır. Bu kitabın biz insanlara indirilmesi de Allahü Teala'nın rububiyetinin bir gereğidir. <gülüyor> Fatiha suresinde de alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederek başlıyoruz. Niçin? Çünkü bütün alemleri Rab olarak terbiye eden besleyen büyüten yetiştiren her aşamadaki her türlü ihtiyaçlarını her bir varlığın kendisine göre ihtiyacını karşılayan insan oğlunun da her merhalede her türlü ihtiyacını her bir insanın ayrı ayrı karşıladığı gibi onun hayatında takip etmesi gereken inancı, ahlakı, hukuku, iktisadı, beşeri ilişkileri, insanlar arası, toplumlar arası ilişkileri, siyasi ilişkileri, her türlü meseleyi ona öğretmek, doğru olanı bütün bu hususlarda göstermek suretiyle terbiye edendir. Alemlerin Rabbi, sadece maddi kainatın Rabbi demek değildir. Allah'ın rububiyeti en açık ve net şekliyle biz insanlar üzerinde tecelli ediyor. Çünkü biz insanların ihtiyacı diğer bütün mahlukatın ihtiyacından fazladır. Bizim Fıtri ve tabii hidayetin dışında bir de irademizle tercih edip kabul edeceğimiz bir hidayete de ihtiyacımız vardır. Onun için Fatiha suresinde İhdine sıratel müstakim diyoruz. Bu talepte biz insanlardan başka kimse bulunmamıştır. Çünkü zaten Allahü Teala her bir mahluka Hidayetini vermiştir. Ne diyordu Musa aleyhisselam Firavun'a? Ellevi halaka külle şeyin Allah odur ki her şeyi yaratan sonra ona hidayetini verendir. Her bir canlıya, her bir cansıza, her bir varlığa bildiğimiz bilmediğimiz, küçük büyük, gördüğümüz görmediğimiz hepsine kendisine uygun, şu varlık aleminde işgal ettiği yere ve vazifeye uygun, ne yapmıştır? Bir hidayet vermiştir. İşte alemlerin Rabbi budur. İşte bu alemlerin Rabbi, bütün kainata hidayet verdiği gibi, bize de hidayet vermiştir. Aklımız, kalbimiz, bedenimiz, hücrelerimiz, iç ve dış organlarımız, gördüğümüz, görmediğimiz hepsinin hidayeti mevcut. Üstelik bize bir de irade sahibi olduğumuz için irademizle tercih edeceğimiz veya etmeyeceğimiz maazallah bir hidayet vermiştir. Rasullerle Nerede bu hidayet? Resulüne indirdiği bu yüce kitapta. Kur'an-ı Kerim'de. Ve innehu le tenzilu rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bütün mahlukata tek tek hidayetini vermişken biz insanları irade sahibi kıldıktan sonra ben sizi dalalette bırakıyorum, size yol göstermiyorum demesi mümkün değildi. Bu onun irade ve hikmetiyle örtüşmezdi. Onun irade ve hikmeti ayrıca bize irademizle tercih edebileceğimiz veya maazallah... Reddedebileceğimiz yolu da göstermesi gerekiyordu. Gösterdi. Böylelikle alemlerin Rabbinin rububiyetinin ne kadar mükemmel olduğunu da ne yapmış oluyoruz? İdrak etmiş, anlamış oluyoruz. İşte alemlerin Rabbi Allah bu kitabı indirdi. Dediğim gibi bu kitap yüce bir kitap. Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından yücelerden, yüceliklerden indirilmiştir. Onu kim indirdi? Kiminle indi? Nezele bihir ruhul emin. Ala kalbika Allah. Ne muhteşem vaidler. ...âlemlerin Rabbi indiriyor. O ruhu emin... ...güvenilir ruh... ...Cebrail aleyhisselam... ...onu alemlerin... ...Rabbinden aldığı gibi getiriyor. Emin. O da emin. O emanete... ...hainlik etmiyor. Tıpkı öbür Resuller... ...Peygamberler... peygamberler, ...Kavimlerine dedikleri gibi... lekum Resulün emin diyorlardı. Değil mi? Ben size... Amin. güvenilir bir Resulüm. Cebrail de emin. Cibril-i emin. Aleyhissalatü vesselam. Nereye indi? Senin kalbin üzerine indi. Zincir halkaları çok sağlam. Çok yüce. Çok şerefli. Allah tarafından indiriliyor. Cebrail getiriyor. O yüce Resulün mübarek kalbine nasil olur niçin li tekunene min el munzirin uyarıp korkutanlardan olmam için diyor ki Aleyhisselam benim durumum ile sizin durumunuz şuna benzer birisi kavmine baskın yapılacağını işitir. O da telaşla alel acele en nezirul aryan yani çıplak uyarıcı olarak onları uyarır, korkutur. Uyarıp korkuttuğu kimselerin bir kısmı onun dediğini kabul eder. Ve derhal yola koyularak bulunduğu yere yapılacak baskından kurtulmaya çalışır. Ağır ağır sükunetiyle geceleyin yolunu alır ve kurtulacak yere gider. Bir kısmı da o uyarıcıyı dikkate almaz. Ona itibar etmez. Kendisi... Onu dinlemediği için hiçbir şey olmayacakmış gibi bekler. İşlerinden rutin şekliyle devam eder. Ama sabah olunca düşman gelir, onu baskınına uğrar, düşmanın baskınına uğrar ve düşman da onun üzerinde vurgununu vurur, ne yapacaksa yapar. İşte ben de böyleyim. Benim durumumla sizin durumunuz aynen böyledir. Ben sizi uyarıyorum. Benim dediğime uyarsanız o çıplak uyarıcının uyarısını kabul edenler gibi kendinizi kurtarırsınız. Uymazsanız, dikkate almazsanız helak olursunuz diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın inzar ediciliği böyledir. Çıplak uyarıcılık ifadelerde ise bir cahili geleneğidir. Yani birbirlerine baskın yaparak geçinirlerdi. Şairin dediği gibi ve ahyanen ala bekren axana, fain lam najid illa Eğer biz baskın yapacak kardeşlerimiz bek oğullarından başkasını bulamasak, Onlara baskın yaparız, tamam yaparız. Başkasını bulamazsak onlara başka çaremiz yok. Hayat budur. Yani. Şimdi böyle bir baskını haber alan her bir kabilenin daima belirli yerlerde gözcüleri, casusları vardır. Bunlar böyle bir haberi alır almaz kabilelerini de seven kimseler tabi. Uzak bir yerden yüksek bir tepeye çıkar bağırırlar. Baskına uğrayacaksınız derler veya baskın yiyeceksiniz derler. Ancak sesleri bazen ulaşamayabilir. Daha çabuk kavimlerini uyarmak isterler. Devesi üzerinde veya atı üzerinde elbisesini soyunur. Ha, onlar da gördüler mi bu bizim çıplak uyarıcımız derler. Tehlike büyük. Derler ve kendilerine gelirlerdi. Bu bir İslam öncesi cahiliye döneminin bir geleneği. Buna dikkat ederlerdi. Peygamber aleyhissalatü işte peygamberler böyledir. Peygamber ben böyleyim diyor. Kurtulmak istiyorsanız benim uyarılarımı dikkate alacaksınız. Diyor. Ben de sizi Allah'ın azabı ile uyarıyorum. <gülüyor> Uyarıcılardan olman için Cebrail senin kalbine indi. indirdik. İnzar edicilerden olman için. Demek ki daha önce inzar ediciler de gelmişti. Ki gördük zaten. Yani kureşlilere bu kadar kıssadan sonra ve bizlere bu anlatılıyor. Peygamber İnsanlık tarihinde Allahü Teala'nın tekrarladığı, Peygamber göndermek tekrarladığı bir sünnetidir. Allah kullarını onlara ileri sürebilecekleri bütün mazeretleri ortadan kaldırdıktan sonra ancak iman etmezlerse helak eder. Allah elbette dileseydi hiç Peygamber göndermeden, Bizden iman etmeye bizi becmur da tutardı. Bizden isterdi ve sonra da helak da Azap da edebilirdi. Kimse buna itiraz edemezdi. Fakat Cenab-ı Allah adildir, hikmetlidir. İnzar etmeden, uyarmadan, korkutmadan, tehlikeden, haberdar etmeden kimseyi helak etmez. Ve mâ künnâ muazzibîne Hatta neb'afe rasûle. Biz bir resul göndermedikçe azap ediciler değiliz. Allahu Teala'nın azameti, rahmeti, lütfu inayetidir bu. İşte son rahmet ifadesinde ise ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin diye lütfettiği لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنَ فُسِهِمْ olsun Allah müminler arasında, onların kendi nefislerinden bir Resul göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ فُسِكُمْ أَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ Harisun <gülüyor> aleykum bil mu'minine ra'ufun rahim. Allah Size kendi öz nefislerinizden bir Resul gelmiştir. Sizi sıkıntıya düşüren bir şey basit de olsa ona çok ağır gelir. Hiç sıkıntı çekmenizi istemez. Harisun <gülüyor> aleykum sizin için çok düşkündür bil müminlere rauful rahim müminlere çok şefkatli çok merhametli İşte bu peygamber bu vasıflarıyla bize ne yapmıştır. bu dini getirmiş, tebliğ etmiştir ve bizi de yapmıştır, uyarmıştır. Kendimize gelelim. <gülüyor> Bir lisanın arabiyim bu Bu Kur'an'ı diyor biz senin kalbine uyarıcılardan, inzar edicilerden olman için indirdik. Daha önce belirttiğimiz gibi inzar sadece korkutmak değil, gelecekteki tehlikeyi haber vererek korkutmaktır. Tehlikeyi haber verip uyarmak ve korkutmaktır. Bu inzar, bu uyarma apaçık bir, Arapça iledir. Sana apaçık Arapça bir dil ile bu kitabı indirdik ki sen de inzar edicilerden olasın. İnzar edicilerden olman için. O halde buradan da ve birçok yerden de anlaşıldığı gibi bu Kur'an-ı Kerim, indirilen bu Kur'an-ı Kerim dili Arapçadır. Tercümesi kendisi olamaz. Tercümesine Kur'an denilemez. Ancak mecazen veya dil alışkanlığı yoksa o Kur'an değildir. Kur'an olsaydı onu okuyarak ibadet olmalıydı, olurdu, olacaktı. Namazda bir zamanlar denendiği gibi namazda Türkçesinin okunması icap ederdi. Ezanın Türkçe okunduğu bir vakadır da ki namazın Türkçe kıldırıldığından çok fazla söz edilmiyor ama muhtemelen bu da olmuştur maalesef. Yani Apaçık Arapça bir dil ile bu kitap indirilmiştir. Bunun bize yüklediği bir sorumluluk daha var sanki. Müslüman Allah'ın kendisine hitabını daha mükemmel bir şekilde anlamak için bu kitabın dilini öğrenmeye gayret göstermelidir. Bu kitabı sadece bülbül gibi okumak yetmez yetinmemek lazım daha doğrusu. Bu kitabı dilini öğrenerek bu kitabı anlamasını bilmemiz lazım. E çocuklarımız için diyoruz ki vallahi artık bu dünyada, bu modern dünyada bir insanın bir yabancı dil bilmesi yetmiyor. İki dil öğrenmesi gerekiyor. 3 dil öğrenmesi gerekiyor Kaç dil öğrenmesi gerekiyorsa gereksin bir artı dil daha koyalım. Bu da Arapça olsun ve Arapça bilsin çocuklarımız. Öğrensinler. İnanın zarar etmezler. Her bakımdan çok kârlı olurlar. Öğrenecekleri Arapça sayesinde Kur'an-ı Kerim ile kuracakları irtibat Allah'ın izniyle onları dünyada her zaman için koruyacaktır. Adımlarının daha doğru atılmasına onlara yardımcı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in dilini bilerek Kur'an okudukları zaman Kur'an'dan alacakları zevk bambaşkadır. Kur'an'ın onlara etkisi çok farklı olacaktır. Kur'an'ın onlara açacakları ufuk bambaşka olacaktır. Onun için hem de bu dili Cenab-ı Allah burada bakın bilisenin arabiyyin mubin mubin beyan edici demek. Açık seçik. Bu kitap sayesinde siz Kur'an-ı Kerim'i bu Arapça sayesinde daha doğrusu dil sayesinde Kur'an-ı Kerim'i açık seçik bir şekilde anlamak imkanına kavuşacaksınız. Çocuklarımızda bu dili öğrenme şevkini uyandırmamız lazım. Bu dili öğrenmeleri gerektiğini anlamaları lazım. Bu dilin insana insanın iç dünyasına kazandıracağı güzellikler de çok fazladır. İnanın şey için söylemiyorum orta düzeydeki zeki bir insan Arapçayı öğrenmesi halinde Arapçanın onun zihnine katacağı zenginliklerle inanın normal zekasından çok daha yükseklerde bir zeka belirtileri, emareleri hatta fonksiyonları gösterecektir. Niçin? Çünkü bu ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Kişinin zekası dilinin genişliğiyle genişler. Bildiği dil ve diller ne kadar geniş ise onun zekası, kavrayışı, düşünme kapasitesi de o oranda genişler. Dolayısıyla hiç kimse demesin ya Arapça zor bir dildir çocuklarımızın kafasını onunla yormayalım öyle değil. Bu dil ne kadar mükemmel öğrenilirse inanın zihin o kadar gelişir. Vasat bir zeki insan iyi Arapça bilsin yüksek zekalı bir insan seviyesinde olur. O dilin zihnine vereceği genişlik kazandıracağı yeni boyutlar sayesinde. Bu böyledir. Ve bundan da önemlisi Rabbimizin kitabının dilidir. Rabbimiz'in kitabının dili. Hiçbir yararı olmasa bile bundan başka bu bile başlı başına yetiyor. Başlı başına bir hazine ediyorsun. İyi değil. Evelem yeküllehum âyeten en ye'lemehu ulemâ ubeni Bu Kur'an-ı Kerim'in doğru bir kitap olduğunda Araplar zaman zaman şüphe ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerime ile onlara bir delil gösteriyor. Bu delil onların çeşitli vesilelerle itibar ettikleri bir delildi. Bizzat Araplar Mekkelileriyle ve Medinelileriyle de, Kureşte Eus ve Hazreç'te, Yahudilerin kitap ehli olduklarını biliyorlar, din ehli olduklarını biliyorlar ve bu gibi hususlarda onların yetkin olduklarına inanıyorlardı. Hatta İslam'dan önce Medineliler çocuklarını terbiye etmeleri için Kurayzalılara, Kaynukalılara, yani Yahudilere veriyorlardı. Çocuklarımızı eğitin diyorlardı. Evlatlık olarak onlara veriyorlardı. Niçin? Efendim, şey öğrensinler, ilim öğrensinler diye. Yahudilerdeki ilmi, Arapların, putperest Araplarda bulunmayan ilmi öğrensinler diye. Hatta, Ayetel Kürsi'den la ikra hafiddin ayeti bununla ilgili olarak iniyor. Sürüldükten sonra Yahudiler Medine'den Müslümanlar bizim çocuklarımızı verin diyorlar. Olmaz biz onları beraber götüreceğiz biz yetiştirip veremeyiz diyorlar. Biz de onlara alıştık. Size vereceğiz siz onları Yahudi yapacaksınız diyorlar. O zaman diyorlar, sorun onlara. Sizin dininizden olmak istiyorlarsa size veririz. Bizimle gelmek istiyorsa bize geliriz. Olur mu öyle bir şey diyorlar. Ayet-i Kerime nazil oluyor. Dinde sorulama yoktur. Nüzul sebebinin bu olduğu rivayet. Yani, o kadar güveniyorlardı. İşin anlatmak istediğimiz tarafı şimdi bu. Yahudilere, Hıristiyanlara, Yahudilere o kadar İnanıyorlardı. Niçin elim sahibi olduklarına inanıyor. Ha, i̇şte Kur'an-ı Kerim diyor ki madem onlara inanıyordunuz bakın inanmakta da haksız değilsiniz. Size göre daha bilgilidirler. Size göre dini, diyaneti, rasulleri, kitapları daha iyi biliyorlar. Gönderilecek son peygamber, son kitap konusunda onların malumatları var. Hem de İyi malumatları var. Sıfatlarını, özelliklerini biliyorlar. Kitabın da, Resulün de. İşte ayet kerime onu soruyor. Söylüyor. 197. ayet-i kerime. İsrail oğullarının alimlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Çünkü İsrail da sordukları vakit eğer doğru söylerlerse Muhammed'in beklenen son peygamber, ona indirilen kitabın da indirilecek olan son kitab olduğunu biliyorlardı. Bu ayet-i kerime bile kendi kendisini ispat ediyor. Nasıl? Bu ayet-i kerime Mekke'de inmiştir. İsrailoğulları'nın alimleri Mekke'deyken de Medine'deyken de bu ayet-i kerimeden Mekke'deyken muhtemelen haberdar olmuşlardır ama Medine'ye geldikten sonra kesinlikle bu ayet-i kerimeden haberdar olmuşlardı. Hiçbirisi hayır biz seni bilmiyoruz bu ayet-i kerimenin e, iddiasının aslı astarı yoktur diyebilirlerdi. Ama diyemezler değil mi? Diyemediler. Bu Kur'an hakkında, Kur'an'ın onlar hakkında ve Kur'an'ın kendisi hakkında söyledikleri onlar tarafından bilinmeyen ve kabul edilmeyen bir şey olsaydı, onlar buna itiraz ederlerdi. Onun için bu ayet-i kerime bile başlı başına, Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş, hak bir kitap olduğunun ispatıdır, delilidir. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ Eğer biz bu Kur'an'ı Arap olmayan birisine indirmiş olsaydık, Arap olmayan birisine indirmiş olsaydık, o kişi de onlara bu Kur'an'ı okumuş olsaydı, bu kitaba iman etmezlerdi. Yani iman edenler dahi iman etmezlerdi. Çünkü biz bu kitaptan bir şey anlamıyoruz diyecekler. Burada Kur'an'ın Resulullah'a Arapça olarak indirilmesinin hikmetlerine birçok yönden işaret var. Bir, Allah hiçbir peygamberi kavminin konuştuğu dilden başka bir dille göndermemiştir. Birinci hikmet bu. İki, Arapça bu kitabın dili olan Arapça ve Resulün dili olan Arapça o kadar mükemmel bir dil ki son ilahi kitap ancak bu dille o zaman için indirilebilirdi. Bu da ayrı bir hikmettir. Yoksa Cenab-ı Allah bir başka ümmetten bir başka peygamber gönderirdi. Kur'an'da başka bir dilde bir kitap olurdu. Son peygamberi böyle indirebilirdi ne olacak? Dileseydi ama... Başka diller Kur'an-ı Kerim gibi kapsamlı ve müstesna bir kitabı kuşatacak, ona elverişli olacak seviyede hiçbir dil yoktu, halen de yoktu. Halen de yoktu. Dil kemaline ermişti zaten. O gün bugün bu dil elbette bir takım gelişmeler göstermiştir ama hiçbir şekilde bunlar Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu düzeyi aşacak gelişmeler veya Kur'an dilini eskitecek ifadelerinde ise gelişmeler olmamıştır. Ve buna benzer daha birçok hikmetleri var. Belki başka vesilelerle bu diğer hikmetler üzerinde dururuz inşallah. Kezalike seleknahu fi kulubil mujrimin. İşte biz kitabı bu şekilde. Yani bu Kur'an'ı onların kalplerine ne yaptık? Indirdik, Geçirdik. Seleke kelimesinden bir mastar ve isim var. Silk. İnce tel demektir. Yani bir e, diyelim ki tesbih. Tesbihi ipten geçiriyoruz. O ipine silk denilir. Veya bir gerdanlık. İnci. İnciyi diziyoruz. İnciyi o dizdiğimiz ipe veya tele silk denilir. Ha. Seleke fiili de bu şekilde bir şeyi bir şeyin içine geçirmek demektir. Hani sülük diyoruz ya yoldan gitmek anlamındadır. Ha. Oradan geliyor aynı kökten. İşte biz bu Kur'anı günahkarların kalbine böylece geçirdik. Nasıl yani? Kur'an'a kalpleri muhatap oluyor. Anlıyor, idrak ediyor. Fakat yerlerin yer etmiyor. Çünkü iman etmiyorlar. Nasıl ki bir ip, efendime söyleyeyim tesbihin ipi, kerdallığın incinin ipi bir ucundan girip öbür tarafından çıkıyorsa. Onlar da Kur'an'ı yalanladıkları için Kur'an bu şekilde kalplerinden geçip gidiyor. Harika bir benzetme. Fevkalade bir Allah'tır. Biz bu kitabı bu şekilde günahkarların kalplerinden geçirdik. Geçip gitti. Durması için ne lazım? Ona iman edip ona sımsıkı sarılmak lazım. Bu, bu. Peygamber aleyhissalatü bir hadis-i şerifinde diyor ki Ben ve benimle gönderilen hidayetin misali şuna benzer diyor. Bir yağmura benzer. O yağmur yağar. Bazı araziler vardır serttir. Su tutmaz. Su tutmaz. Su gelir, üzerinden yağdığı gibi çekip gider. Bazı araziler vardır, o suyu içine çeker. Hem insanlar o suyundan istifade eder, hem onunla bitkiler yetişir. Bazı araziler de vardır ki, kayalıktır dibi, orada su birikinti olarak kalır, birikir. Efendim, insanlar ve hayvanlar gelir, o sudan içer. İşte Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ile insanların bu hidayete karşı tutumları buna benzer diyor. Yani kimisi bu Kur'an'dan sadece kendisi istifade eder. İlmini bilemez, başkasına neşredemez. Kimisi bu Kur'an'ı öğrenir ve öğretir. Bu hidayeti kendisi de kabul eder, başkalarına da ulaştırır. Kimisi de o kaypak kaya gibi üzerinden yağdığı gibi su çekip gider. Salatü selam o yüce Resul'e ne güzel anlatmış ya. Aleyhissalatü vesselam. Aynen böyledir. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ile insanların misali yağan yağmura benzer deyip tafsilatını anlatıyor. Vaka budur. Aynen böyledir. Aynen böyledir. İşte bu ayet-i kerimede bahsedilen günahkarların kalpleri üzerinden geçip gitmesi ile hadis-i şerifte anlatılan o kaypak kaya üzerine yağan yağmurun olduğu gibi çekip gitmesi aynı şeylerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnet ise seniyyesi bu şekilde her bir buyruğu Kur'an-ı Kerim'in ...bizim tarafımızdan daha iyi anlaşılmasına... ...böyle güzel mübarek katkıları vardır. hadisle beraber bunu düşündüğümüz zaman... Aa, ...demek ki ayetin... ...kapsamı... ...Yüce Rasul tarafından... ...bu şekilde bize açılıyor... ...anlatılıyor deriz. La yu'minun bihi... ...hatta yaravul azabel elin. Onlar o can yakıcı azabı görecekleri vakte kadar da oldu ona iman etmezler. Feyatihim bagtate vehum la yeshurun. Bu azap onlara ansızın gelecek. Onlar farkında olmaksızın. Onlar farkında olmaksızın bu azap onlara gelecek. Feyekulu hel nahnu Acaba bize mühlet verilecek mi? Diyeceklerdir. Cenab-ı Allah soruyor. Efe bi'azabina yesta'cilun. Onlar bizim azabımızın mı çabuk gelmesini istiyorlar? Gerçekten niçin böyle bir şey istiyorlar? Bilseler ki kesinlikle gelecek... Herhalde o kadar akılsızlık etmezler. Bu şüphe ve tereddütlerinin ifadesidir. Onlar bizim azabımızın mı çabucak gelmesini istiyorlar. Bu ne biçim akılsızlıktır? Geleceğinden nasıl şüphe ederler? <gülüyor> Ayet-i Kerime devam ediyor, soruyor. <gülüyor> ne dersin? Biz onları senelerce yararlandırsak, ثُمَّ جَاءَهُمَّا كَانُوا يُعَدُونَ Sonra onlara vaad olunan yani tehdit olundukları o azap onlara gelse. مَا اَغْنَا عَنْهُمَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Onların o yararlandırılmalarının onlara bir faydası olmayacaktır. Azabımız geldiği zaman o geçip gidecek. Ama azap, kafirlere dünyada gelen azap, ahiret azabıyla bitişiktir. Yani öyle olacak, sonra dinecek öyle bir şey yok. Devam edecek. Ahirette de azap daha da artmış olacak. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا Biz, ne kadar kariyeyi, bir kariyeyi, yani kasabayı, şehri, ülkeyi helak ettiysek, mutlaka oranın inzar edicileri, uyarıcıları da olmuştur. İşte peygamber de uyarıyor. Zikra, bu bir öğüttür. Ve mâ künnâ Biz asla zulmedenler olmadık. Haşa. allah Teala... Zalimlerden değildir. Eğer uyarmadan, korkutmadan helak etmiş olsaydı zulüm olurdu. Öyle olmadı. İkincisi onlar azabı acele etmesinler. Sizin istediğiniz zaman ben sizi helak etmem diyor Cenab-ı Allah. Ben istediğim zaman sizi helak ederim. Onun için... Bizler bazen sabırsızlığımızdan kafirlerin helak edilmesinin geciktiğini düşünebiliriz. Ama böyle düşünecek yerde bunun sebep ve hikmetleri üzerinde durmamız lazım. Allah-u Teala kafirleri helak etmeyi niye geciktiriyor? Bizim azabımızı niçin uzatıyor? Neden? Bu konuda acaba bize düşen bir şey var mı? Yok mu? Bunlar üzerinde durmamız, bunlar üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa sorumluluklarımızın farkında olmayız. Mazlumlar, Müslümanlar, Zalimlerin çizmeleriyle, bombalarıyla ezilir, mahvedilirler. Biz de çaresiz çaresiz bakar dururuz. Bazen belki beş kuruşluk yardımlarımızla, şefkatlerimizle veya bir yapabildiğimiz ufak tefek bazı şeylerle de kendimizi rahatlatır gibi oluruz. Fakat bu kadar yetmiyor. Bütün yapabileceklerimiz bunlardan ibaret değildir. Müslüman ümmetin 10, 50, 100, 200 yıllık planlarının, programlarının, hedeflerinin olması ve bunlara göre ümmeti hazırlamaları lazımdır. 10 yıl sonra nerede olacak bu ümmet? 20 yıl sonra nerede olacak? 50 yıl sonra o nerede olacak? 100 yıl sonra nerede olacak? Böyle bir planımız var mı? Veya planlarımız var mı? Ümmetin bu konuda bir hazırlığı var mı? Eğer yoksa Allahü Teala'nın bize neden bunlar yoktu diye soracağı <gülüyor> muhakkak ve herkes bu konudaki taksiratına göre sorumlu olma ihtimali de vardır. Bunu böyle bilelim. Onun için Cenab-ı Allah'tan bizlere Yardımcı olmak için gerekli şefkat ve merhameti verdiği gibi bunu artırmasını da niyaz ederiz. Ama bu vaziyet ve şartların ortadan kaldırılması için de bize gerekli aklı, basireti, çalışmayı, gayreti planlamayı, programlamayı, ilmin peşinde koşmayı, Kısacası üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, cömertliği, cihadı, ilmi cihadı, ahlaki cihadı ve buna benzer ameli cihadı, her türlü cihadı bütünüyle yerine getirmeyi nasip ve müyesser kılmasını bizlere sorumluluklarımızı idrak edip yerine getirmek gereklerini ifa etmek noktasında basiret ve kuvvet ihsan buyurmasını Allahü Teala'dan niyaz ederiz. Birkaç ayet-i kerime kaldı surede. İnşallah bunları da önümüzdeki ders tamamlarız. Belki de bir sonraki Neml suresine de devam ederiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.